Şeytan Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Wahid al Qahar. Ve salat ve ala Nabin Muhtar. Ve ala alehi ve ashabhi ethar. Ve ala cemil anbiya ve müslümin elabrash. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize binlerce kez hamd olsun bir ilim meclisine daha bizleri eriştirmiş oldu. Tabii ki ilim meclisleri bir yönüyle cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ama bir diğer yönüyle de cennete giden yolları bize öğreten imkanlardır. Eğer biz ilim meclislerinden hakkıyla istifade edersek, Duyduğumuz hakikatleri ona buna havale etmeden herkes kendi nefsini işin eksenine koyar. Bu bana bir şey söylüyor ya bana. Ben buraya gelirken hanımla kavga etmiş gelmiştim. Bak hoca ne güzel hanıma vuruyor ya da işte şuna vuruyor buna vuruyor değil. İki arkadaş birbiriyle bir sorun yaşarken ha bak burada o diğerine bir şeyler var diyerek Havale etmeden ben ben bana bir şeyler söylüyor diyerek üzerimize alırsak maksat hasıl olmuş olacak. Sizleri de Rabbimi de şahit tutarak bir şey söylemek istiyorum burada. Kaç yıl oldu artık unuttum. O kadar zamandır kürsülerdeyiz ki ama her geldiğimde ne söylüyorsam en başta kendi nefsime söylüyorum. Ve istiyorum ki siz de böyle alın. Çünkü hep oraya buraya havale ettiğimiz için kaldı sözler havalarda. Sözü harcadık, sözü itibarsızlaştırdık. Sözün itibarının sarsıldığı bir yerde inanın ki hiçbir şey olmuyor. Belki de bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıların biraz da bundan kaynaklandığı noktasında da bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Biz bir söz medeniyetinin çocuklarıyız. Bizde söz çok mühimdir ve dünyanın en kıymetli şeyidir. O kıymeti kıymetin taşıdığı değer nispetinde anlamaz da oraya buraya bazı şeyleri havale edersek havada kalan her söz itibardan sarsılacak itibardan sarsılan her değer de bizim itibarımızı sarsacak bugün Müslümanların itibarı sarsılmış belki kızacaksınız bana bu cümlelerimden dolayı Müslümanlar bulundukları yerlerde hak ettiği itibarı görmüyor bu dışarıdaki insanların bakışlarıyla alakadar bir durum değil sadece hak ettik biz bunu çünkü sözün kıymetini bilmedik, üzerimizi almadık, bazı şeyleri istenilen oranda yapmadık. İtibarını sarstığımız her şeyde bizim de itibarımızı sarstı. Dua ediyorum ben Rabbime tekrardan kazanalım o itibarları. Kazanacağımız şey de bu alacağız üzerimize ne olursa olsun bütün şartlar aleyhimize olsa bir sürü derdimiz olsa sıkıntımız olsa etrafta bu kadar bu işlere ehemmiyet veren adam kalmasa herkes havlu atsa herkes bu işten vazgeçse ben varım ya ben varım ben tek başıma bu işi yaparım diyebilecek kadar kendi değerlerimize eğer sağlamca sarılmazsak biz zaten bu işi sonuna kadar götüremeyiz İnşallah bu manada Alalım alacaklarımızı Allah önce benim nefsimi sonra da sizlerin nefislerini ıslah eylesin. Nefislerimizi birbirlerine teelif eylesin. Kalplerimizi birbirine ısındırsın. Aramıza düşmanlık koymaya çalışan ve görevi bu olan şeytana da Rabbim fırsat vermesin. Aziz kardeşlerim İslam tarihi bir yönüyle insanlık tarihidir biliyorsunuz. Çünkü İslam sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelen dinin adı değil. Adem aleyhisselamdan başlayıp Allah Resulü'nde biten o silsilenin son halkası olan Efendimizle zirvede tamamlanan mührü o bastığı için en güzel bir biçimde mührü basıp Hatemen Nebi'in olarak bu işi neticelendiren sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen o çizginin tamamı İslam tarihidir. İslam tarihi insanlık tarihi olduğu için biz peygamberleri işlemeye başladığımız zaman aslında dünya tarihini de konuşmuş oluyoruz. Dünya tarihini konuştuğumuz zaman medeniyetleri konuşuyoruz, coğrafyayı konuşuyoruz, arkeolojiyi konuşuyoruz, antropolojiyi konuşuyoruz. Bilakis bu manada bütün o dünya ile alakadar olan meselelere de girmiş oluyoruz. Belki biz bir, birazını buralara kadar getiriyoruz çünkü her şey kürsülerden anlatılmıyor. Ama neticede dünya tarihi dediğiniz koca bir okyanus biz o okyanustan bir miktarını peygamberleri eksene koyarak ve o peygamberlerle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki irtibatı kurarak anlamaya çalışıyoruz. Hatırlarsanız geçen ders Hazreti Adem'i bitirdik. Bugün de Hazreti İdris'le inşallah sözümüzü devam ettireceğiz. Hazreti İdris'e girerken birkaç şeyi size hatırlatmak istiyorum. Detaylarına girmedim, girmeyi de gereksiz gördüm. Nasıl o neslin çoğaldığına dair ancak tarihi kaynaklar bize şöyle bir bilgi verirler. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın her batında ikiz çocukları oluyordu. Bunlardan biri kız biri erkek ve Hazreti Havva anamız 20 batında 40 tane çocuk sahibi oldu. Ve nesil onların üzerinden büyüdü, onların üzerinden çoğaldı. Yine tarihi kaynakların verdiği bize bir bilgi var. Bu 40 çocuktan sonra yani 20 batında 40 çocuk olduktan sonra Hava validemiz bir tek hamile kaldı bu sefer bir erkek çocuğuna. O erkek çocuğuna da Şit ismi verildi. Şit de bizim yine tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre bir peygamber. Ve Hazreti İdris'in de zaten dedesi sayılacak şimdi soy silsilesinde göreceğiz. Şit aleyhisselamla kadar ne biz bir Kur'an'da ayet görebiliyoruz. Ne de hadislerde bu manada bilgi var ama tarihi kaynaklarda bilgiler çok. Tarihi kaynaklarla da nasıl bir yürüyüşümüz var buna ait usule dair şeyleri söylediğim için detaylarına girmeyeceğim. Şimdi biz Şit aleyhisselamı da bir peygamber olarak kabul ederek İdris aleyhisselama doğru yürüdüğümüzde şöyle bir bilgiyi yine okuyoruz kaynaklardan. Kabil Habil'i öldürdükten sonra ve onun cesedini gömdükten sonra ne yazık ki tevbe etmedi. Bilakis hatasını savundu. Kendini haklı gösterecek gerekçeleri ileriye sürdü. Ve aldı o zaman evlenmesi yasak olan hanımı ve çıktı gitti. Aden denilen bölgeye o zaman Yemen coğrafyasının içerisinde. Orada da şeytan yine onu kandırmaya devam etti. Şeytanın işi buydu zaten. Sürekli ona biliyor musun Habil'in kurbanı niye kabul edildi? Habil sana demiyordu ama Habil ateşe tapıyordu. Ateşe taptığı için ateş gelip onun kurbanını yaktı diyerek onu kandırıyor. Telkin vesvese vererek ateşin kutsiyetine inandırdı Kabil'i. Böylece Aden bölgesinde Kabil'in soyu çoğalınca ateşe tapan, ateşte kutsiyet arayan, ateşe ait bazı şeylerde farklı anlamlar yükleyen bir nesil çoğaldı. Ve İdris aleyhisselamın aslında peygamber olarak gönderildiğinde Kabil'in çocuklarına gönderildiğini yine tarihi rivayetler bize bildiriyor. Yani İdris aleyhisselamın karşısındaki muhatap kimdi diye aklınıza gelirse tarihi bilgiler, bize bunu veriyor. Sonra Kabil'in kendi çocuklarından ama olan birisi tarafından öldürüldüğünü de biz okuyoruz tarihi kaynaklarda. Biz sadece Şit aleyhisselamla alakalı şöyle bir bilgi okuyoruz. Taberi özellikle tarihinde bize bu bilgiyi veriyor. Ona Hibetullah adı verilmiş Allah'ın hibesi Allah'ın bahşişi anlamında. Habil'in yerine Allah onu bir teselli kaynağı olarak gönderildiği yine biraz önce bahsettiğim bilgi de aktarılıyor. Şimdi bu bilgiler zihnimizin bir yerinde dursun biz Hazreti Adem'in soyundan olan Hazreti İdris'i biraz tanımış olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim şöyle tutayım önce sonra bu tarafa veririm soy silsilesini başta İbn Hişam'ın siresinde İbn Sa'd'ın tabakatında olmak üzere böyle okuruz. Tabi Aleyhissanatü vesselam efendimiz kendi soyunun Atlan'a kadar olan bölümünün doğru olduğunu, Atlan'dan sonrasının ise ihtiyatla karşılanması gerektiğini söylüyor. Bu da aslında Atlan'dan sonrası olduğu için biraz ihtiyatla karşılanması gerekir ama sadece biz tarihi bir bilgi olarak bakıyoruz. Adem Şit Enus, enuş, Enus, kaynan ya da kaynen, Mehlail, Yert ya da Yarit. Ondan sonra da zaten İdris Aleyhisselam. Şöyle de tutayım buradaki kardeşlerim de görsün. Ama en alta dikkat ettiyseniz İdris Aleyhisselam'ın 3 ismi daha var bizim kaynaklarımızda. Ahnu, Unhu, Hanu. İyi ki de İdris yoksa yanmıştık zaten. Bunları nasıl telaffuz edeceğiz bilmiyorum ama Şöyle bir bilgi var İdris isim değil lakaptır çok okuduğu için yazdığı için o dersten dolayı alınmış bir şey. Bazıları buna da itiraz eder İdris'in Süryanice olduğunu başka dillerde olduğunu farklı anlamlar taşıdığını kaynaklar o detayları verirler bize. Ama biz İdris aleyhisselamın gerçek adı olmasa bile hikmetle irfanla çok fazla uğraşmasından dolayı o adı aldığını ama adının tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela Zemakhşeri o meşhur tefsirinde İdris'in kelime kökeninin Arapça olmadığını başka bir dil olduğunu söyler. Onun da farklı yorumları zaten var. Şimdi aziz kardeşlerim, İdris aleyhisselam'ın gerek Kitabı Mukaddes'te gerek diğer medeniyetlerde, mesela Yunanda, mesela Mısırda Farklı bir biçimde ve detaylıca anlatıldığına şahit oluyoruz. Yunanlara göre o Hermes mesela bizim İslam tarihinde de üç tane Hermes var. O hangi Hermes olduğu da detaylarda var zaten. Mısırlara göre de Hikmet Tanrısı diye isimlendirdikleri Osiris. Hatta Osiris isminin İdris diye bozulduğunu Arapça olarak öyle nakledildiğini kaydederler bazıları. Müfessirlerimizin bazıları Sahabeden Abdullah İbni Mes'ud'a ve başka sahabi efendilerimize dayandırarak ortaya koydukları bir iddia var. O iddia da şu İdris aleyhisselam aslında İlyas aleyhisselam'dır. İkisi birdir. Ancak bunu sahih kılacak ve bunun gerçekten delili olabilecek bir şey yok elimizde. Bilakis Meryem suresinin 58. ayeti bunun böyle olmadığını söylüyor. Bu Meryem suresindeki ayetleri birazdan kullanacağız. Onlar bizim için önemli bugünkü derste. 58. ayete gelince o ayette dört tane soydan bahsediliyor. Adem'in soyu ki İdris o soydan. Nuh'un soyu İbrahim'in soyu ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o soydan. Yakub'un soyu ki İshak ve Beni İsrail oradan İlyas da oradan. Dolayısıyla eğer ve İdris bir olsaydı. Burada Adem soyu diye bir daha belirgin bir ifade kullanılmasına gerek kalmazdı. Bu da gösteriyor ki ikisi ayrı ayrı peygamberler. Zaten biz İlyas aleyhisselamı işlediğimizde de o detaylara biraz daha girmiş olacağız. Şimdi güzel kardeşlerim tarihi kaynaklardan okuduğumuzda İdris aleyhisselamla alakalı ilim hikmet noktasında çok şey okuruz. Mesela kalemle yazdığına dair Rivayetler var ilimde çok ciddi bir seviyede olduğuna yıldız ilmini astronomiyi bildiğine ziraata ait çok farklı şeyler insanlığa kazandırdığına hesabı bildiğine matematiği bildiğine ve hepimizin bildiği bir şey var iğne ile dikiş dikmesi ki terzilerin piri olarak geçer biliyorsunuz ona ait de bilgiler var hatta yine bizim tarihi bilgilerimiz Şöyle bir ayrıntı da bize verirler her iğneyi soktuğunda Subhanallah diyerek yapar böyle bir şeyle de farklı bir özelliğinin de olduğuna dair bilgi bize aktarılmış olur. Şimdi İdris aleyhisselam bu kadar özel şeylerle anlatıldığı için menkıbeleri çok tarihi kaynaklara girseydik 2-3 ders bu konuyu konuşmuş ol olmamız gerekiyordu. Ama gerek yok. Neden gerek olmadığını da şimdi söyleyeceğim. İsrailiyat menşeli olan bu kaynaklarda İdris aleyhisselam Azrail'le görüşmüştür. Azrail'le ölüm noktasında bazı şeyler yapmıştır. Azrail'i ikna etmiştir. Cennete gitmiştir. Cennette terliğini unutmuş, dışarı çıkmıştır. Bir daha terliğini almak için içeriye girdiği zaman çıkmamıştır. Cehennemi görmüştür. ile konuşmuştur. Bir sürü şey anlatılır, anlatılır, anlatılır. O şeyleri biz buraya getirip anlattığımızda asıl Kur'an'ın bize verdiği mesajı gölgelemiş olacağız. Eğer Kur'an bu konuda bize çok fazla detay vermemişse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir şey anlatmamış. İnanın ki biraz sonra o ayetleri okuyacağız. Ben İdris aleyhisselamla alakalı dört tane ayeti buraya yazsam hadis olarak da ne yazacağız biliyor musunuz? İki tane hadis var elimizde bir tanesi Miraç'ta aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sema'da dördüncü katta İdris aleyhisselamla görüştü. Cebrail aleyhisselama onun kim olduğunu sordu. O da İdris'tir dedi. Buna ait hadisi de yazsam. Bir de İbn Ebi Şeybe'nin. Kabul Ahbar'dan bize nakledilen. İbn Abbas bir soru soruyor. Kabul Ahbar'da cevap veriyor. İsraelyat olduğu için onun konuda da ciddi sıkıntılar var zaten. O rivayeti de buraya kaydesem, Sadece anlatılan bir A4. Bu kadar. Hadislerde ve Kur'an'da bu kadar. Ancak menakıplarda. Ancak tarihi kaynaklarda bilgi çok. Şimdi o bilgileri biz Kur'an'ın rehberiyetinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin rehberiyetinde anladığımız zaman bizim için anlamlı. Oradan biz bazı şeyleri Kur'an'ın müheyymin ve musaddık sıfatlarının gölgesinde anladığımız zaman mesajı alırız. Yoksa Allah korusun mesajı gölgelemiş oluruz. Onun için ben sadece Kur'an üzerinde bu meseleyi anlatılması gerektiği noktasında kanaatimi sizlere duyuruyorum. Ve Hazreti İdris'i Kur'an gölgesinde anlama adına şimdi burada bazı şeyleri sizlere arz etmeye çalışıyorum. Şimdi benim güzel kardeşlerim Kur'an'da Hazreti İdris desek Meryem Suresi ve Enbiya Suresinde geçen ayetler karşımıza çıkacak. 2, -2 4 ayet zaten. Tertipteki sırayı da dikkate aldığımızda Kur'an'ın Hazreti İdris'i bize anlattığı ilk ilk Meryem Suresi. Ancak Meryem Suresi dediğimizde mecburen birkaç yere temas etmemiz gerekecek. Bu sürenin çok özellikleri var çok. Bu süre değil bizim konumuz ama konumuza zemin olması için ben sadece beş özelliğine dikkat çekeceğim. Nedir Meryem Suresinin özellikleri? Birincisi şu. Süre Mekki bir süredir, 98 ayetten oluşur ve en fazla hurufu Mukatta'a bu sürede kullanılır. Hurufu Mukatta'a biliyorsunuz hece harfleri. Kur'an'ın 114 süresinden 29'u bu harflerle başlar. Mesela tek harfle başlayanlar var, Nun, Gaf gibi. İki harflerle başlayan var, Hamim. Taha Yasin gibi. Üç harfliler var. Elif, La, Mim gibi. Dört harfliler, harfliler var. Elif, La, Mim, Ra gibi. Beş harfli bir tane var. O da zaten Meryem suresi. Kef, He, Ya, Ayn, Sat. Beş harfle başlaması ki hurufu mukatta'ya girsek zaten bir sürü şey konuşuruz. Ondan sonra da inanılmaz derecede... Bir ahenkle o sürenin ayetlerinin devam etmesi o süreyi Kur'an içerisinde istisnai bir yere taşıyor. Gerçekten Meryem suresinin okunması da dinlenilmesi de inanılmaz derecede insana farklı bir ruh yansıtıyor. Dolayısıyla Meryem suresinin böyle bir özelliği var. İkincisi süre nübüvvetin 5. ve 6. yılında 5. veya 6. yılında 2. Habeşistan hicretinin hemen öncesinde nazil olmuştur. Daha nübüvvetin 6. yılı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cafer bin Ebi Talib'in rehberiyetinde 101 insanı adil bir kral olan Necaşi'ye gönderdiğinde zihinlerinde Meryem süresi var. Zaten Necaşi'nin karşısında da o süre okunacak. O sürede olan Meryem validemizin hamilelik süreci Doğum süreci İsa aleyhisselamın Allah katındaki değer ve kıymetine ait bilgiler o huzurda bulunanların hepsini etkileyecek. Ve Necaşi'nin yüreğine iman tohumu ekilecek orada. Dolayısıyla biz Meryem suresinin bu özelliğini de unutmamamız gerekir. Ama burada ben bir şey söylemek istiyorum. Şu anda dünyada 2 milyar Müslümanın karşısında 6 milyarlık bir kitle var. Bu 6 milyarlık kitlenin de neredeyse 2 milyarını aşkın insan kendisini İsa aleyhisselama nispet ederek Hristiyan, Nasrani diye tanımlıyor. O kadar bu çağın caferleri olarak bize iş düşüyor ki o günün caferi Meryem ile Necaşi'nin yüreğine iman tohumunu ekti. Eğer bugün Cafer bin Ebi Talib'in Rolünü oynamakla mükellef olan biz Müslümanlar bu manadaki sorumluluğumuzu anlamazsak kayıp gidecek birer birer elimizden Necaşiler. Ve kayıp gidiyor. Biz birbirimizi yerken kayıp gidiyor ortalıktaki Necaşiler. Cenab-ı Hak biliyor bilmez mi her şeyi biliyor. Sahabe o gün dünyanın dört bir tarafına gitti İslam'ın mesajlarını duyurmaya Hadi biz İslam'ın mesajlarını duyurmak için dünyanın dört bir tarafına gitme meselesinden vazgeçtik. Ya bugün İslam coğrafyalarına her sene yüz binlerce turist geliyor. Yüz binlerce insanı Allah bizim ayağımıza gönderiyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü böyle bir gündemimiz yok. Bizim daha büyük gündemlerimiz var. Kim yiyecek birbirini? Biz birbirimizi yiyeceğiz. Kimin aklıma gelir o turistlere İslam'ı anlatma noktasındaki bir sorumluluk? İşte eğer biz Necaşi'nin karşısında Cafer'in tavrını öğrenirsek bu Meryem suresinin halen nicelerinin yüreğini fethetmek için beklediğini ve böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu da unutmamış oluruz. Üçüncüsü süre Kur'an'ın Kur'an icazının eşsiz bir numunesidir. Gerçekten öyle belagat ve nazmı ile müthiş bir mesaj insanlığa sundur sunmaktadır dördüncüsü çok önemli bir nokta bakın burası biliyorsunuz Mekkelilerin Rahman ismiyle inanılmaz problemleri var Rahman ismiyle Rahim'le yok Rahman'la var çünkü Rahman hayata müdahale eden bir özelliği var onlar da hayata karışan bir Allah istemiyorlar bugün bazılarının istemediği gibi Rabbimiz de bu Meryem süresinde Kur'an'ın içerisinde 57 kez geçen Rahman isminin 16 tanesini koyuyor. Düşünebiliyor musunuz? Rahman, süre, Rahman ismi, ismi şerifi, Esma-ül olan o güzel isim Kur'an içerisinde 57 kez geçecek. 16 tanesi nerede? Meryem suresinde. Sonuncusu da şu süre dördü özel bir vurgu ile dikkat çekilmek üzere Buraya 12 yazılmış bu 11 olacak bu benim hatam arkadaşların hatası değil şimdi gördüm onu 11 peygamberden bahsedilmektedir. Siz bunu 11 olarak okuyun 11 tane peygamber mesela Meryem validemizi anlatıyor zaten onun dışında da süre 98 ayet içerisinde 11 peygamberden bahsediyor onların sırayla isimlerini söyleyeyim size. Zekeriya, Yakup, Yahya, İsa, İbrahim, Musa, Harun, İsmail, İdris, Adem ve Nuh hepsine binlerce kez selam olsun. Ama dördü özel bir vurguyla geliyor. Dört peygamberi Allah bu sürede özel bir vurguyla nazarlarımıza veriyor. Nedir o özel vurgu? Vezkur fi kitap. Kitapta an, hatırla. Weskur öyle bir manası var ki derin mesela şöyle o hatırlama gündeme taşı insanlığı haberdar et insanlığı bu şeyden bir yönüyle haberinin olmasını sağla dolayısıyla biz Weskur diye bir şey okuduğumuzda sadece Aleyhisselatu vesselam efendinin şahsına hatırla diye anlamamamız gerekir. O hatırlatmanın yansımaları var. Hatırla ve hatırlat. Gündeme taşı insanlığı bu peygamberlerden haberdar et gibi bir mesajı var. Şimdi biz bu dört tane peygamberi gelin bir okuyalım. Benim güzel kardeşlerim Kur'an'ın bu eşsiz hitabını gözden kaçırmayın. İlk nereden açıyor sözü? İbrahim aleyhisselamdan. Veskur fi kitab İbrahim innehu kane siddikan nebiyyâ. Kitapta İbrahim'i an zira o siddik, sadık, doğru sözlü bir nebi idi. Meryem suresinin 41. ayeti. Sonra başlıyor İbrahim aleyhisselamı anlatmaya. Nasıl anlatıyor İbrahim aleyhisselamı öyle detaylara girmiyor. Burada nerede ne zaman anlatıyor bunu nübüvvetin 6. yılında. Nasıl bir tabloyla anlatıyor gelin Kur'an'a hayran olmayın Allah aşkına. İbrahim'in babasıyla konuşmasını anlatıyor burada 10 ayette. Babacığım ya ebeti diyerek anlatıyor. İbrahim'de eşsiz bir şefkat. Babada da inanılmaz bir inat. Peki verilen mesaj ne? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen şimdi baban İbrahim'in rolünü oynuyorsun. Aynen onun gibi şefkatli ol. Mekkeliler de İbrahim'in babası gibi inatçı. Onlar da inat edecekler ama o inat seni o yoldan almasın. Ne kadar güzel mesajlar var burada bir anlasak gerçekten üzerinde yoğunlaşsak. Sonra ikinci ayette. Veskur fi kitab-i Musa innehu kâne muhlisen ve kana rasûlen nebiyyâ. Kitapta Musa'yı da an, gerçekten o ihlas sahibi olan hem resul hem nebi idi. Üçüncü ayet İsmail aleyhisselamı gündemedecek. edecek. Ve kur fi kitabi İsmail innehu kane sadiqal vadi ve kane rasulannabiyya. Kitapta İsmail'i de an, gerçekten o sözüne sadık olan hem resul hem de nebi idi. Son ayette İdris Aleyhisselam'la alakalı ve fi kitab İdris innehu kane siddikan nebiye. Kitapta İdrisi de an muhakkak ki o hakikaten o siddik sözünde doğru bir nebi idi. Görüyoruz değil mi arkadaşlar 4 ayeti. Şimdi sadece bunun üzerinden bir ders yapılabilir. Niye önce İbrahim Niye hemen arkasından İsmail değil de araya bir Musa'yı aldı Rabbimiz? Üzerinde durulacak bu. Niye bazılarında Nebi bazılarında hem Nebi hem Resul? Mesela dikkat edin İbrahim aleyhisselamı Nebi olarak bize burada tanıttı. Ama İsmail'i oğlunu hem Nebi hem Resul olarak tanıttı. Niye üç peygamberde öne verilen nazara verilen sıdk, sadakat... Musa Aleyhisselam'da ise ihlas. Niye iki peygamberde siddik? Niye İsmail Aleyhisselam'da sadikal va'd? Sözünde doğru. Niye? Vallahi niyelerini de siz araştıracaksınız. Hepsini bana söyletirseniz İdris Aleyhisselam'a söz gelmez. Yarım saat gitti zaten. Ama üzerinde durulması gerekir bunların. Gerçekten Kur'an bu manada tefekkür edildiği zaman kendisini açan bir kitap. Ne kadar ödersen o kadar karşılığını alırsın. Erzurumlu Naim Hoca'yı tanıyorsunuzdur Allah rahmet eylesin. Bir vaaz veriyor işte cennette ya da ahirette hesapta alınacak mükafatı anlatacak. Bakıyor ki nasıl anlatsam diye diyor ki Erzurum'a da o gün yeni gelmiş bankamatik kartları nasıl bir şey biliyor musunuz diyor ya ka koyuyorsunuz kartı karşıdan size parayı veriyor eğer paranız yoksa diyor ki ola ne yatırdın ki ne istiyorsun Allah da aynısını diyecek ne verdiniz ki ne istiyorsunuz diyecek Kur'an da aynısını diyor ne kadar bedel o kadar açıyor Allah kendisini o kelamı öyle açıyor ne kadar bedel öderseniz zihin teri dökerseniz üzerinde tefekkür ederseniz ki Kur'an aklını kullananlara itaf edilmiş bir kitap. Tefekkürü ibadet gören bu din o tefekkürün kaynağı olan Kur'an üzerinde de böyle bir şey istiyor bizden. Dolayısıyla bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim sadece burada gelecek ilerleyen derslerde bu Nebi ve Resul kavramlarının üzerinde duracağız biz biraz. Çünkü önümüze çok çıkacak bu. Nedir Nebi? Resul nedir? İkisi arasındaki bağ nedir? Biliyorsunuz bizim siret yürüyüşümüzde Mekke dönemine geldiğimizde sireti Resul diyeceğiz biz. Medine dönemine geldiğimizde de sireti Nebi diyeceğiz. Niye Mekke döneminde sireti Resul de Medine döneminde sireti Nebi? Biraz da bu Nebi ve Resul kavramlarıyla alakadar bir şey. Yeri geldiğinde onları göreceğiz. Şimdi ayetin devamında. Rabbimiz İdris aleyhisselam için diyor ki hani dedi ya an dedi kitapta İdris'i çünkü o sıddik bir nebi idi sonra dedi ki وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا Aliye. Biz onu yüce bir mekana makama yükselttik. Nedir bu yüce bir makam mevki? Bir sürü tefsirlerde izahlar var. Mesela bazı müfessirlere göre İsa aleyhisselam gibi semaya ref edilmiştir. Bazı müfessirlere göre ona cennette farklı bir mükafat verilecektir. Bazı müfessirlere göre onun hayat mertebesi farklıdır. İlahi akir baya bir detay var bu konuda da. Bizim mezhebimizin imamı olan İmam Maturidi tevilatında şöyle bir ayrıntıyı daha doğrusu tespiti bizimle paylaşıyor. Bu yükselmenin bu yüksek makama erişmenin beden ile yükselme olmadığını Allah katında bir itibar ve kıymet yükselmesi olduğunu gözden kaçırmayalım diyor. Yani bir beden yükselmesi değil ama bir itibar bir kıymet yükselmesi. Ancak benim güzel kardeşlerim acizane bu kardeşiniz buradaki mekanen aliyeyi iki şekilde anlıyor. Dünyevi yükselme. Uhrevi yükselme dünyevi yükselme biraz önce gördük bakın herkes İdris aleyhisselamı kendisine mal etmeye çalışıyor. Çünkü sizde bir şeyler olursa sahiplenen çok olur göreceksiniz İbrahim aleyhisselamı işlediğimizde bir bakacaksınız ki Araplar İbrahim bizdendir diyecek. Türkler bizdendir diyecek Kürtler bizdendir diyecek Yahudiler bizdendir diyecek Hristiyanlar bizdendir diyecek Kur'an'da bunların hepsine bir cevap verecek zaten. Ama herkes mal edecek. Salahaddin Eyyubi mesela, Şark'ın en sevgili sultanı, Kudüs'ün fatihi olan o büyük insan nasıl bir komutansa bir sürü insan onu kendisine mal etmek istiyor. İdris Aleyhisselam da dünyevi anlamda bir yükselmeye bu manada mazhar olduğu için gördük. Yunan'da kendisine mal etmek istiyor, Mısır'da mal etmek istiyor, başka din mensupları da mal etmek istiyor ama dünyevi yükselmenin şöyle de bir özelliği var. Kıyamete kadar Allah onun şanını ve şerefini müminlerin dillerinde daimi bir hale getirecek. Bu büyük bir şeref, bu büyük bir mevki. İdris aleyhisselam da buna mazhar olacak. İkincisi uhrevi yükselme. Allah bunu söylediyse ona cennette bizim şu anda anlayamayacağımız bir yükseliş, bir makam verecek, bir mevki verecek. Dolayısıyla burada eğer mekanen Aliye diye bir şeyi Kur'an nazarımıza verdiyse demek ki Rabbimiz cennette ona farklı bir makam vereceğinin de müjdesini burada vermiş oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim iki ayetten üç mesajı aldık mı zihinlerimize bir kodlayalım. Bir daha döneceğiz çünkü buraya. O sıdk sahibi bir peygamber o nebi olduğu nazara verilen bir peygamber o dünyevi ve uhrevi yüce bir makama sahip olan bir peygamber. Bunu unutmayalım gelelim Enbiya Suresine. Ne diyor Rabbimiz Enbiya Suresindeki ayette 85. ayet? Ve İsmail'e ve İdris'e ve zelkifil kullün mine sabirin. İsmail, İdris ve Zülküfi'de yadet an yani hepsi de sabreden kimselerdendi arkasındaki ayet ve edhnalnahum fi rahmetine onların hepsini rahmetimize koyduk rahmetimiz onları sarıp sarmaladı innehum mines salihin onlar gerçekten salih kimselerdi bakın iki ayette de üç şeyi öğrendik o sabrı koşulan bir peygamber o rahmete mazhar olan bir peygamber o salih olarak nitelen bir peygamber. Üç şeyi de buradan öğrendik. Şimdi ben ta geçen hafta başlamıştım. Yani bundan bir önceki hafta Hazreti İdris'i çalışmaya başlarken dedim ki ya Kur'an'da zaten iki tane ayet var Hazreti İdris'ten bahseden hadislerde bu kadar az. Bir derste ne anlatılır Hazreti İdris'le alakalı? Sonra baktım ki bu Veskur kitabı İdris diye ayet geliyor gündeme taşı diyor peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. İster istemez içimden şu geçti yani ya Rabbi ne var ki ne taşıyalım gündeme ne neyi söyleyeceğiz İdris aleyhisselamla ile alakadar olarak. Yoğunlaşınca iki tane ayet size dört tane şey altı tane bu peygamberin özelliğini söylüyor. Buyurun size söyledim aklınızda tutun diye. O. O. Sıdk sahibi bir peygamber o nebi olduğu nazara verilen bir peygamber o dünyevi ve uhrevi yüce bir makama sahip olan bir peygamber o sabrı kuşanan bir peygamber o rahmete mazhar olan bir peygamber o salih diye salih olarak nitelenen bir peygamber 6 tane özelliğini Kur'an İdris aleyhisselamın nazarlarımıza veriyor. Ben bu altı tade özelliği bir cümlede ifade etmek istiyorum. Şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Hazreti İdris hayatını sadakat ve sabırla yaşadı. Bununla rahmeti ilahiye mazhar oldu. Salih bir nebi olarak dünyevi ve uhrevi bir makama erişti. Bu cümlemi tekrar etmek istiyorum. Burada, burayla biraz işimiz var. Hazreti İdris hayatını Sadakat ve sabır ile yaşadı. Bununla rahmet-i ilahiyeye mazhar oldu. Salih bir nebi olarak dünyevi ve uhrevi bir makama erişti. Sadakat ve sabır. Ona salih bir hayat yaşattı. Yaşadığı o hayatta ona yüce bir makam kazandırdı. Sadakat ve sabır. Şöyle. Aileye de biz bu işareti çok kullandık biliyorsunuz. Sadakat ve sabır. İyice anlaşılsın Meram'ım. Şu sadakat. Sabır biraz daha fazla gördünüz mü? Biraz daha uzunca. Bu öylesine çizilmedi. Bu aslında tam da sadakat ve sabrın verdiği mesaja göre çizildi. Daha da anlaşılır kılmak istiyorum çünkü. Buradan bir yere geleceğiz. Bakın benim güzel kardeşlerim İdris aleyhisselam desek şunu karşısına yazacağız. Şurası onun hayat serüveni. Şurada sadakat var. Burada sabır var. Sadakat ve sabırla yaşanınca hayat yüce bir makama erişmiş oldu. Bugün ben de sen de sabır ve sadakatle. Sadakat ve sabırla tam öyle kullanalım yaşamak zorundayız. Eğer biz bunu anlamasak, inanın ki bugün İdris aleyhisselamla alakalı konuştuklarımız tam olarak zihinlerimize ve hayatlarımıza intikal etmemiş olacak. Bu iki kavram o kadar önemli o kadar önemli ki saatlerce konuşulması gerekiyor. Biliyoruz aslında bildiğimiz şeyler ama tam anlamıyla Zihnimize kodlamadığımız şeyler kodlamadığımız için de ufacık bir rüzgar esiyor bir bakıyoruz sadakat gitti. Neden? Çünkü o sadakat kametinden biraz fazla sabır kametimiz yok. Onu ayakta tutacak olan sabır çünkü imtihanlar olacak. Sadakat demek doğru sözlü demektir. İnanın ki öyledir doğru sözlü olanı kovarlar adamı. Rahatsız olurlar. Yalancıyı severler, yalancı itibar görür bugünkü dünyada. Herkese böyle mavi boncuk dağıtan işte herkesin yönünde böyle farklı bir hale giren adamlardan hoşlanıyor bugünkü dünya, bugünkü zemin. Ama siz sadakati kuşandığınız andan itibaren geliyor. Ailenizden geliyor, arkadaşınızdan geliyor, dostunuzdan geliyor, bir başkasından geliyor, düşmandan zaten geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. O gelen imtihanlara karşı sabır adına eğer bir şeyi kuşanmazsak biz bu işi devam ettiremeyiz. Sarsılır dururuz. Hatırlar mısınız benim güzel kardeşlerim geçen seneki sireti insan derslerini? Şöyle bir şey söyledim orada. İnsan insan olarak doğar insan kalabilmesi için o insaniyetin beş esas üzerinden devam etmesi gerekir. Neydi o beş esas? Tevhid, merhamet, muhabbet, adalet ve sadakat. Bu sadakat orada. Peki sadakat nedir? Sadakat şu hem doğru olmak hem doğruluğu yaymak yani doğruluğu temsil etmektir. Ama doğru olmak doğruluğu yaymaktan önce gelir. Önce doğru olacağım. Sonra doğruluğu yayacaksın. Doğru adam aramayacaksın. o ne oldu işte gördük ortamı hiçbir tane güvenilecek adam yok ki. Böyle bir söz yok bizim dünyamızda. Ben güvenilecek adam aramak zorunda değilim. Güvenilecek adam olmak zorundayım. Bütün bir dünya yalana sarılsa benim halim belli. Çünkü iman ettiğimiz esas bize bunu yüklüyor. Ama bu doğru olmak için bana bir şey lazım. Ne lazım biliyor musunuz? Doğru olmak için doğruluğun ne demek olduğunu iyice kavrayacak bir zihne. Asıl kazancın başlangıcı zarar bile olsa doğrulukta olduğuna inanan bir yüreğe ve yalanın her türlüsünden kendisini koruyacak bir takvaya sahip olması gerekir. Cümlede söylenen üç şey var. Kavrayan bir zihne inanan bir yüreğe koruyan bir takvaya. Allah aşkına gelin şu hadisi bir daha burada zikredelim. Ya Resulallah mümin korkak olur mu? Evet. Mümin cimri olur mu? Evet. Mümin yalancı olur mu? Asla. Asla diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan müminle bir araya gelmez bir başka hadis zaten bunu söylüyor ne diyor iman ile küfür doğruluk ile yalan ihanet ile emniyet bir kalpte birleşmez eğer bir kalbe küfür girerse iman çıkar oradan. Doğruluk varsa yalan olmaz orada ama yalan girerse oraya doğruluk çıkar. Aynen bu mıknatıs gibi böyle birbirini iter yani bir iki kutup gibi birbirini iter. Biri olursa biri olmaz. İhanet olursa emniyet olmaz. Peki yalan söyleyen kafir mi olur? Hayır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sözünden biz bunu anlamıyoruz ama şunu anlıyoruz. Yalan kafir sıfatıdır. Yalan mümin sıfatı değil yalan varsa eğer orada kafir sıfatına ait bir şey vardır. Şimdi bu kadar önemli bakın bu kadar önemli ve bugün biz bazen şakacıktan bazen milleti güldürmek için bazen işte adına pembe dediğimiz ama gerçekten de yalanın alası olan yalandan bazen işte ağzımdan kaçtı ya öyle demek istemedim de öyle oldu diyerek neler neler söylüyoruz. Böyle bir günün muhasebesini yapsak bu noktada birçoğumuz Kendimizi hesaba çektiğimizde ya biz ne kadar yalan söylüyormuşuz diyeceğiz. Çünkü artık yalama olmuş dilimiz zihnimiz. Bazı şeyler o kadar çok kullanılıyor ki. Farkında olmadan söylüyoruz adam geliyor karşımızdan biz de seviyoruz biraz da yağcılık yapıyoruz o yüzünü gören cennetlik ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi Allah'ın izni olmadan işareti olmadan cennetle müjdelemedi sen bu sözü söylerken ne söylediğinin farkında mısın farkında olarak mı söylüyorsun yoksa gerçekten ne olacak ya işte öylesine söyledim gönlü olsun diye mi söylüyorsun? Neler neler söylüyoruz neler neler. Şimdi bu kürsüden söyleyip de sizi fazla yormak istemiyorum ama siz de benden daha iyi biliyorsunuz. Neler neler söylüyorsunuz söylüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim ama mesele sadece bu değil daha da ötesi var. Sadakat niye bu sabırı istiyor biliyor musunuz? Çünkü sadakati anlayan bir adam yalan söylemez. Bu bilindik bilindik ama geleceğiz yine. Yalan söyletmez sadakat bu zaten yalan dinlemez yalan yaymaz yalan tasdiklemez. Vallahi bilmiyorum beni etkilediği kadar sizin etkiliyorum ama ocağımız batmış bizim. Ocağımız batmış bizim. Sadakati bu düzeyde anlayacak kaç tane adam var içimizde ya. Ben dikkat ediyorum. Başım gitse yalan söylemeyeceğim. Geldi kardeşim. Bir sır saklıyor. biliyorum kurcalamaya. Ya söyle işte şöyledir böyledir. Netice itibari adama yalan söylettiriyor. Niye zorluyorsun ya? Niye zorluyorsun? Biliyorsunuz Mekke'de Bedir'de affedersiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz baktı ki Mekkelilerin iki tane sucusunu yakalamış sahabe. Adama... Bir şeyleri söyletmeye çalışıyorlar adam da söylemiyor. Söylemeyince sahabeden bazıları dövüyor adamı. Dövünce adamı adam dayağı can havliyle yalan söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor sahabenye ya siz diyor ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Adama zorla yalan söylettiniz. Böyle bir şeye gerek var mı diyor asla bunu yapmayın diyor. Çünkü yalan söyletme adına eğer birilerini de zorlarsak aslında biz yine sadakati koruyamayız. Çünkü sadakat toplumsal bir yayılmayla olmalı ki sadıklar çoğalsın ve biz o sadıkların içerisinde sadakati devam ettirebilelim. Onun için benim yalan söylememem ne kadar önemliyse yalan söyletmemem de o kadar önemli. Suç işlemiş senin oğlun, kızın, evladın sen de baba olarak fark etmişsin anlamışsın daha ya daha ne zorluyorsun ya ne zorluyorsun ya bırak ya bak çocuğa ondan sonra da doğruluk dürüstlük dersi vereceksin zorla çocuğa yalan söylettin aynı şey hanım beye bey hanıma ben neredesin şuradayım buradayım işte bir şekilde sorguya başladığı zaman bulunduğu yeri söylememek için adam başlıyor bir şeyler söylemeye e zaten öyle ufak bir şey söyledik öyle büyük bir şey değil onun da kılıfı hazır ama her biri Yaralıyor yaralıyor yaralıyor yaralıyor o yara derinleştiği zamanda artık bir daha da tutmuyor dikiş. Oradan çıkan şeyin yalanması insandaki o sadakati zedeliyor. Yalan dinlemez. Sosyal medya yalanın havada uçuştuğu bir yer. Televizyon ya televizyonda duydum televizyonda internette duydum okudum. Zaten yalan orada yalanın alası orada. Ama dinliyorsun. Ben inanmıyorum ama dinliyorum. Ya Yalan olduğunu bildiğini niye dinliyorsun? Her faydasız zihnine yüklediğin ya da gönderdiğin o sinyal o hafızada asıl olması gerekeni götürüyor. Onun için dikkat etmek durumundasın. Yalan yaymaz. Hucurat süresi ölçüyü koydu. Bir haber geldiğinde. Size bir fasık haber getirdiğinde ayet böyle o fasığın kim olduğunu biliyoruz biz. O fasık diye isimlendirilen sahabi Velid bin Utve biliyorsunuz. Oradaki fısk ameli anlamda bir şey olduğu için öyle isimlendiriliyor. Bugün hangi haber kaynağıyla kıyaslanabilir? Ondan gelen bir haberi de araştırın diyorsa Kur'an araştırmadan hiçbir şey yayamazsın. Twitter'dan hop düştü bir şey bas reteyi gönder yalansa eğer yalanı yaydın ne yapacaksın çektiğin zaman o desteğini reteyi çektin diyelim ya da beğenmeyi çektin diyelim ne oldu kaç kişi senin okumanla senin onu beğenmenle ya da retelemenle o bilgiye ulaştıysa o insanların vebalini üstlendi bu, bu kadar ciddi bir şey ya biz bunu hanem meselenin ciddiyetinin farkında değiliz. Bana birisi gönderdi şöyle oldu böyle oldu. E o birisi gerçekten doğru mu sen biliyor musun? O haberi doğrulatacak bir şey aldın mı almadın mı? Bütün bunları aslında anlarsak sadakat adına yalan yaymak yok. Sonuncusu şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz. Gıybet inanılmaz derecede böyle insanın nefsine hoş gelen bir şey. Mesela biz hepimiz buna aslında bir yönüyle meylimiz var. Bir hafta gıybet etmezsek bizde birikiyor o. Ve böyle bir şekilde onun boşalması deşarj olması lazım. Yolunu da bulmuşuz. Biz gıybet etmiyoruz. E ne yapıyoruz? Gelen gıybeti dinliyoruz. O da haram o da haram. Gıybet dinlemek gıybetçinin rağbetini arttırıyor. Yalan da burada tasdiklemez meselesi bu. Geldi değil mi sana? başını sallamaya, rahatsız olduğunu söyle, göster onu. Rahatsız olduğunu bir göster ya. Karşıdaki adam sana getirdiği o bilgiden dolayı senin memnun olmadığını bir görsün ya, bir görsün. Bu bana da bir şey olsun ki ortaya sadakat çıksın. E şimdi benim güzel kardeşlerim, inanın ki ben kendi nefsime de söylüyorum dedim ya başta siz de söyleyin. Vallahi kolay değil, billahi kolay değil. Vallahi değil. Onun için böyle işte onun için böyle sadakat burada sabır biraz daha uzun olacak ki her türlü şeye karşı ne yapacaksın sabrı kuşanacaksın. Şimdi İslam tarihinde bazı alimlerden bazı sahabilerden hatta mesela Emeviler döneminde okuyoruz bu bilgiyi biraz sonra aktaracağım. Bir şey soruluyor onlara cevap yok bir şey daha soruluyor cevap yok niye cevap vermiyorsun diye soruyorlar. Diyorlar ki diyor o sorunun muhatabı olan sahabi efendimiz ya doğru söylesem sultandan korkuyorum. Yalan söylesem Allah'tan korkuyorum. Çünkü yalan olursa eğer Allah'ın huzurunda yalancı olacağım. Ama doğru söylememde de söylememde sultanı rahatsız edecek. Şimdi böyle durumlarda tavır sükunet tavrıdır. Sükunet. En azından yalan konuşmamak ve yalanı tasdik etmemektir. Bazı adamlar anlamıyorlar sükunetin değer ve kıymetini. Zannediyorlar ki konuşmak daha iyi. Hayır, susmak zor. Susmak zor. Biliyorsun ama diyorsun ki ya olmuyor işte ya hazır değil insanlar ya olmuyor ya söylersem eğer olmayacak varmayacak yerine söz zayı olacak karşıda karşılık bulmayacak fitne çıkacak başka şeyler olacak onun için süküt ediyorsun senin süküt etmeni birileri korkaklık şu bu falan filan diye isimlendiriyor o onların bileceği iş biz hepimiz yarın Allah'ın huzuruna gideceğiz Birer birer Allah'a konuştuklarımızı da konuşmadıklarımızı da ifşa ettiklerimizi de sır olarak sakladıklarımızı da söylediklerimizi de söylemeyip içimizde sakladıklarımızın da hesabını vereceğiz. O gün o hesapta Allah bizlere kolaylık versin ama bu sadakat meselesini ne olur madem İdris aleyhisselamı Rabbimiz bize böyle bir özellikle anlatıyor ne olur? Şurada biraz önce size verdiğim şu beş tane çerçeve dahilinde yeniden bir kez daha dönüp ne kadarı bende var ne kadarı bende var ne kadarı bende farklı bir biçimde var diye muhasebesini yapın. Yapın yapalım ki sadakat hakim olsun doğruluk yayılsın topluma sadıkların sayısı çoğalsın ki o toplum İslam toplumu olsun. İslam toplumunun en önemli özelliğidir sadık olmak o sadakat çoğaldığı zaman sadakat adına o toplumun ürettiği o değer Allah'ın izniyle dünyaya farklı bir biçimde anlam verecek Rabbim o günlere bizleri bir an önce eniştirsin. Şimdi benim güzel kardeşlerim Rabbimiz Meryem suresinde anlatıyor ya biraz önce söyledim 11 tane peygamberi saydı saydı saydı saydı Geldi 59. ayete onların özelliklerinden güzelliklerinden onların mesajlarından bahsettikten sonra 59. ayete geldi ve dedi ki Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bütün o peygamberlerden sonra öyle bir nesil geldi ki Onlar namazı kaybettiler namazı bıraktılar nefislerinin arzularına uydular bu yüzden ileride o sapıklıklarının o dalaletlerinin cezasını en ağır bir biçimde çekecekler. Ayet bize söylüyor aslında biz de o peygamberlerden sonra geldik. Evet ayetin evvel de muhatapları Mekkelilerdir onları kastediyor. Onlardan önce sapanları kastediyor. Onlardan önce bu manada dalalete sapanlara bu manada mesaj veriyor ama netice itibariyle itibariyle Kur'an'ın bu evrensel mesajı bu peygamberlerden sonra gelip burada sayılan özellikleri bünyesinde hayatında barındıranlara veriyor o mesajı bu mesaj bize ne dedi burada Rabbimiz iki şey dalalete düşürüyor namazı zayi etmek bakın burada namazı kaybetme diye bir ifade var belki kıldı namazı ama ruhunu kaybetti şekil var ruh yok kıldı ama ikame etmedi ve onun arkasından da nefislerinin arzularına uydu mevki makam hırsıyla yanıp tutuştu dünyalık bir mevki elde etmek için kırk takla attı. Nefsinin arzularına uydu. Dünyayı elde etme adına elinden gelen her şeyi feda etti etti etti ve ahiretini sonunda kaybetti. İşte öyle olunca da o derin bir cezayı hak etti diyor burada Rabbimiz. Arkasındaki ayetler 60 ve 61'de diyor ki nasıl kurtulacağız peki eğer böyle bir şey olduysa. Ancak tevbe eden, iman eden. Ve iyi davranışta bulunan kimseler hariç. Bakın tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunanlar. Eğer bu varsa onlar inşallah kurtuluşa erenler olacak. Ve kurtuluşa erenlerse, bunlara hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete o çok merhametli olan Allah'ın kullarına vaat ettiği adın cennetlerine girecekler. Allah'ım sen bizleri de Oraya dahil eyle. şüphesiz onun vaadi yerini bulacaktır var mı şüpheniz asla Allah ne dediyse odur ne dediyse vaat ettiği de eninde sonunda olacaktır bu dünyada da öteki dünyada da şimdi biz bu dünyada yaşıyoruz öteki dünyaya varma adına bir iştiyakımız var hepimiz o hasreti taşıyoruz Gelin diyorum ki bu sadakat meselesini İdrisci anlayalım sabrı da onun gibi kuşanalım hiçbir şey bizi bu manada o yoldan alıkoymasın ki o yüce bir makama erişti eriştiği makam cennette biz de inşallah onunla beraber o yüce makamın bulunduğu cennete ki Allah burada o vaadini bulunuyor bize adın cennetlerine varmış olalım Rabbim bizleri bir an önce oralara kavuştursun Benim güzel kardeşlerim, dünyadaki cennet ailede bu hafta şöyle bir serlevha açmak istiyorum. Bir şeyler yaşadım da onun için bunu söyleyeceğim. Din'in direği namaz, evliliğin de direği değil mi? Serlevhama dikkat edin. Din'in direği olan namaz, evliliğin de direği değil mi? Niye bu biliyor musunuz? Şimdi birkaç aile geldi bu hafta güzel aileler Müslüman gençler amaçları belli güzel bir yuva kurmak için yola çıkmışlar. Ama şimdi geldikleri noktada o yuvanın yıkılabilecek bir seviye gelmiş. Neden diye soruyorsun neden? Geliyor sebepler şundan dolayı bundan dolayı işte onun ailesi bunu yaptı benim ailem bunu yaptı nişanlılıkta bana almadı öteki bunu bunu yaptı bir sürü biliyorsunuz onları geliyor geliyor geliyor geliyor en son gelinen noktada soruyorum gençlere evlilikten önceki namazınız nasıldı evlendiğiniz zamanki namazınız nasıldı kızımız cevap veriyor hocam diyor ben öyle bir namaz kılıyordum ki ama şu anda o namaz yok bende. Oğlumuz da onu diyor. Hocam diyor ben öyle bir namaz kılıyordum ki bekarken. Ben zannettim ki evlenince bambaşka olacak. Ama o da o gitti elimden. Şimdi niye gitti bunun sebepleri var. Ancak inanın ki din dediğiniz bina namazla ayakta duruyorsa. Namaz gidince o din binası çöküyorsa. Evlilik dediğiniz o binada namazla ayakta duruyor. Ve namaz gidince evlilik de çöküyor Allah korusun. Eğer biraz önce burada söylenen o Meryem suresinde yani kaybolan namazlardan değil, yitirilen namazlardan değil, hakkıyla ikame edilen namazlardan kılsak, evler namaz evi olsa, evler namazla da olsa, evler Kur'an'ın sesini duysa, evler bu manada bir güzelliğe mazhar olsa, çekilen imtihanlar, görülen imtihanlar, gelen belalar, musibetler Allah'ın izniyle o namazın vesilesiyle defedilecek. Onun için ben bütün kardeşlerimi bir kez daha evliliğin direği olan o namazı da yeniden ikame etme noktasındaki bir sorumluluğa davet ediyorum. Bunu aklınızda tutun. Ebu Useyd'in azatlısı Ebu Said isimli bir sahabi efendimiz var. İkisine de binlerce kez selam olsun. Ebu Useyd acayip bir sahabi efendimizdir. Medinelidir, Bedir ashabındandır. Bedir'den her yürüdüğü zaman şöyle toplar insanları etrafına gelin gelindir. Vallahi o gün şu tepelerden meleklerin geldiğine şahit oldum. Sanki şu anda da buradalar deyip o meleklerin heyecanını yanındakilerle paylaşan birisidir o Ebu Said'in Ebu Said düğününü yapacak üç sahabi efendimize haber gönderiyor gelin düğünüme katılın diye Abdullah İbni Mesud Ebu Zer Huzeyfetül Yemani sahabe sahabidir sadece zenginlerin düğününe gitmez sahabi davet edildiği yere gider çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bunu öğrenmişlerdir o üç tane sahabe efendimiz ki bakın isimlerine dikkat edin. O fakir köle olan Ebu Said'in düğününe giderler. Güzel, hoş bir ortam. Böyle bir namaz vakti gelir. Ebu Zer imamete geçtiği anda Abdullah İbni Mesud Ebu Zer'in elini tutar. Geldir. gel nere gidiyorsun diyor. Bugün imamet bir başkasının hakkıdır der. Bir başkası deyince Ebu Zer. Herhalde Abdullah kendisi geçecek diye, diye düşünüyor. Abdullah İbni Mesud çünkü koca bir alim. Hayır diyor. Bugün imamet hem evin sahibi hem düğünün sahibi olan şu damadın hakkıdır diyor. Ebu Said diyor ki beni geçirdiler ya imamete arkamda Abdullah İbni Mesud var. Ödüm kopuyor nasıl namaz kıldıracağım diye. Aman dedim böyle bilindik süreleri okuyayım da baltayı taşa vurmayayım okudum diyor okudum diyor namazı kıldırdım içimden de şöyle bir şey geçirdim ya bu İslam nasıl bir şey ki köleyi imamete geçiriyor İbni Mesud gibi Ebu Zer gibi Huzeyfetül Yemani gibi o koca insanları da benim arkama geçiriyor bu İslam böyledir zaten İslam'ın dünyaya verdiği bu mesajları ah keşke bir anlayabilsek ve dünyaya bir bunu duyurabilsek Sonra beni otutturdular yanlarına i̇bn Ebi Şeybe'nin musannefinden okuyorum size. Dediler ki ey Ebu Said gelin yanına geldiğinde onunla beraber ya da yalnız başına iki rekat namaz kıl. Hani bu damadın namaz meselesi var ya biz onu gelenek zannediyoruz. Gelenek değil bu sahabeden gelen bir şey ve müstehap bu iş namazla başlasın. Sonra o gece ellerini aç, gelini de geline de açtır, dua et, et ve duaya amindiğin beraberce. Evliliğinizin hayrını Allah'tan isteyin, şerrini de Allah sizden defetsin diye Allah'a niyazda bulun. Ey Ebu Sa'id, namaz, namaz, evlilik içinde namaz, hayat içinde namaz diyor. Ondan sonra da zifaf hakkında ona bazı bilgiler veriyor. Şimdi böyle bir manzara da varsa önümüzde benim güzel kardeşlerim ne olur? Başlangıcı namaz olan bir evliliğin bütün hayatın merhalelerinde olan yerlerde de namaz olmalı. Ve inşallah bu hayat bitecekse kaç yıl sürerse sürsün sonu da namaz olmalı gayretimiz çabamız o olsun Allah bizi namazlarımızla adam etsin gayretimiz çabamız şu olsun namazlarımız gerçek namaz olsun gayretimiz çabamız şu olsun ki evlerimiz namazla ayağa kalksın ve şu anda yıkılmış şu dünyaya namazla dirilen namaz evleri salat evleri o namazın o güzel mesajlarını taşısın ki Alem kaybettiği o izzete yeniden kavuşmuş olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve ve berekatuhu.